arsının üzerinde olduğunu ve bununla birlikte kullarıyla beraber olduğunu ve mümin kullarına yakın olduğunu ne yaptık? Öğrendik. Bugün inşallah Yüce allah Teala'nın ahirette, kıyamet gününde görülmesi konusuyla başlayacağız. Sonra Ehl-i Sünnet ve diğer fırkalar arasında vasat en orta yolu tuttuğunu akide konusunda olsun evet. ve diğer konularda olsun ehl-i ve cemaatin vasat olduğunu işleyeceğiz inşallah. İlk olarak evet. aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki innekum seteravne Rabbakum. Sizler ne yapacaksınız? Rabbinizi göreceksiniz. Peygamber aleyhissalatü vesselam karşısındaki sahabilere, müminlere hitap ederek diyor ki sizler Rabbinizi göreceksiniz. Neyi, neyi gördüğünüz gibi? Ayı gördüğünüz gibi Rabbinizi göreceksiniz. Buradaki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın benzettiği şey ne arkadaşlar? Görüş. Görme şekli. Yani Allah-u Teala'yı aya benzetmiyor burada aleyhissalatü vesselam. Buradaki benzettiği nokta ne? Ayı gördüğünüz gibi rahat bir şekilde net bir şekilde, Rabbinizin de ne yapacaksınız? O şekilde apacık ve net bir şekilde göreceksiniz. <Gülüyor> Leyletel Bedir, Dolunay gecesi. Dolunay biliyorsunuz arkadaşlar, kimi zaman Hicri ayın 13'ünde, kimi zaman 14'ünde ve genellikle de 15'inde ne yapar? Görünür. İşte diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sizler Rabbinizi, Rabbinizi, Dolunay'ı gördüğünüz şekildeki açıklık ve netlikle ne yapacaksınız? Rabbimizi göreceksiniz. <Gülüyor> La tudammune fi rü'yetihi La tudammune fi rü'yetihi Onu görme konusunda birbirini ne yapmayacaksınız? Çiğnemeyeceksiniz. Birbirinizi zulmet edeceksiniz, ezmeyeceksiniz. Yani birbirinize böyle görme adına, bakma adına onu görmek için itişip, kakışıp, ezip edip sıkıştırmayacaksınız. Eğer bunu biz okursak la tudammune diye okursak ama bazı rivayetlerde la tudarrune la tudarrune diye gelmekte. Yani bir zarar olmadan, size bir zarar dokunmadan birbirine zarar vermeden göreceksiniz. İki rivayetten de anlaşılan şu arkadaşlar iki lafızdan da anlaşılan şu yani sizler Rabbinizi sıkıntıya düşmeden bugün nasıl kimse dünyayı düşünün, yer üzerinde hiç insanlar dolmayı görmek için için kalkışıyor, kalkışıyorlar mı? Çekil bir de ben göreyim, ölümü işte ayın önünü kafama engel olma bana diye bir şey söz konusu mu? Değil. Değil. İşte diyor Rabbinizi de görürken böyle göreceksin. Diyor ki aleyhissalâtuğullâhu aleyhissalâtuğullâhu fe'in istata'tum en lâ tuğlebu alâ salât kable tulu'i şemsi ve salâtim kable <gülüyor> Güneş doğmadan önce ve güneş batmadan önceki namazlar konusunda mağlup olmazsanız yani onları kılarsanız tamam mı? Sef'alû. Bunu ne yapın? Bunu yapın. Yani hangi namaz bunlar açarsak? Sabah, sabah ve ikindi Sabah ve ikindi namazı, Sabah ve ikindi namaz. Bu iki namazın, bu ikindi namazın diğer namazlara nazaran daha da neyi var? <gülüyor> Ehemmiyeti var. Bunun gibi hadisler gelmiş, aleyhissalatü vesselam, İmam-ı Müslim'in rivayet ettiği diyor ki من فللل دردين فقد دخلال جنة دخلال جنة Kim diyor İki namazı kılarsa cennete girer. Hangi namaz onlar? Tamam. Sabah ve ikindi namazı. Onun için ikindi namazını kaçıran hakkında ne diyor? bu بُتِع مَالِهُ وَأَهْلُهُ Sanki diyor onun ve ehli, ailesi kaybolup gitmiş yok olmuş gibidir. Yani ikindi namazını kaçırmak. Hele bunlar camatla kılmamak, sabahleyin namaza gitmemek, ikindi camide kılmamak, bunlar da aynı şekilde. Namazların faziletine binaen e, ikabı, cezası, binahı da o şekilde büyük. İşte kitabımızın bu bölümünde, bize kitabımızın bu bölümünde Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'dan hadislerle ilgili, ondan zirayet edilen hadislerle e, sıfatlar hakkında konuşuyorduk. Bir de bu. Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi. O da Yüce Allah'ın kıyamet gününde kesinlikle ve kesinlikle ne yapacağı görülecek. Eğer Hüsmetlercevaz bunu ispat ederken diyor ki allah Teala ne yapacak? Görülecek. Ve ne şekilde görülecek? Uluh uzatında yukarıda. Yükseklik tarafından görülecek. Muhtezileler bunu yapmakta? allah Teala'nın ahirette görülmesini inkar etmekte. demektedir ki Allah-u Teala ne yapmayacak? Görülmeyecek. Görülmekten maksat Kulların onu bilmesi, bilmek diyecekler. Maturidi diyecek, ve görülecek ama bir bir yönde yani yukarıda değil. değil diyerek anlamsız bir şey söyleyecekler. Mutezileler bu bakımdan daha zeki uyanık var. Yani derlerse ki görülecek ama bir yönde yukarıda olmayacak. Anlamsız olur çünkü her görülen şey muhakkak bir yerde olması lazım, bir yönde olması lazım bu manada yukarıda olması lazım. Onlar bunu bildikleri için tamamen ne yapıyorlar? Görmeyi inkar ediyorlar. Ama maturici ve eş'ariler ne yapıyorlar? Görülecek ama evet. yani, yukarıda da geliyorlar. Muhtedeler maturici ve eş'arilerle ne yapıyorlar? Bu, bu, bu sözlerden doğru saldırıyorlar. Diyor. Sizin sözünüzün bu söylediğiniz, sarf ettiğiniz sözünün bir anlamı yok. yok. Çünkü böyle bir şey olmaz yani. Mer'i denilen, görülen bir şey var. O da Allah'a sayılar. bir Yende olması lazım bu manada. Allah Teala hangi yöndedir? İşte. Ulu, üste, yukarıda <gülüyor> yönündedir diyerek Barham Onların söyledikleri sözün anlamsız olduğunu söylüyorlar. Yani <gülüyor> bir eşitleri yok, bir anlamı yok o sözün. Görülecek ama bir yönde değil. Şimdi neden onlar bir yön, yani yukarıda, üstte olma yönünü kabul etmedikleri için Allah falan ahirette dahi yukarıdan görüleceğini ne yapmıyorlar? Kabul etmiyorlar. Bunu da öğrendikten sonra diyor ki Şeyh Hulusi Aleyhis İbni'ye İlâ emsâli hâzîl-e hâdîs elletî yuhtiru fîhâ Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ayn-rabbihim <Gülüyor> Ve bunun gibi buna benzer bunun misli olan Allah ve Allah Resûlü Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbi hakkında haber verdiği hadisler hadisleri Ehl-i sünnet ne odar? Fe innel sırkatel nâciye ehl-i sünneti vel cema'a Ehl-i Cemaat'in bir vasfı da bir niteliği de neydi arkadaşlar? Aynen. Fırkayı Naciye. Neydi Fırkayı Naciye? Kurtuluşa erdiş fırka. Bu ismi nereden almıştı alimler? Hadisten almıştı. Ümmetin üç fırkayı alacak. Kullâfin Hepsi ateşte. Sadece biri hariç diyor. Yani kurtulan bir tane. Kimdi o kurtulan fırka? Bugün benimle ve ashabımın yaşamış olduğu bir yaşayanlar. İşte Fırkay-ı Naciye'nin ehli sünnetler cemaat, cevap yu'minune bizalik Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği Allah hakkında, Rabbi hakkında ispat ettiği sıfatlar hakkındaki hadis ve ne ne haberler? yu'minune bizalik ona Hı. iman ederler. kemâ yu'minune bime akbarallahu bi'yi fi kitâbihi Allah'ın kitabında yani Kur'an-ı Kerim'de haber verdiği şeylere nasıl iman ediyorlarsa Rasulülün elçisinin Sünnetinde hadisinde haber verdiklerinde ne varlar iman et onların istinadı birinden ayırmazlar. Biz bu dersin başında söylemiştik ikinci bölümün başında dedik ki Sünnet Kur'an'ın yanında nedir? Farklı şekillerde yer alır. Kimi zaman Kur'an'da gelen hüküm var, aynısını getirir, dikerler. Kimi zaman Kur'an'da olmayan yeni bir hüküm getirir. Kimi zaman Kur'an'ın haber, tefsir eder, tamam mı? Kimi zaman Kur'anın umumunu ha tahsis eder. Anladın mı? İçimiz zaman e, mücmer olan şeyi ne yapar? Beyan eder, açıklar. İşte ehl-i var. Kur'an-ı Kerim'de olanlara iman ettiği gibi sünnette gelenlere de ne yapar? İman eder. Dikkat edersen Şeyh Hulusi müniteyinde burada bir mukaddime, bir ön söz daha hazırlıyor. Kitabın başında hazırlamıştı bunu. bize söylemiştik. Kur'an-ı Kerim'de olanlara nasıl iman etmemiz gerektiği. Allah-u Teala sözü bakımından ondan daha doğru sözlü kimsenin olamayacağı ayetleri söylemişti. Burada diyor ki, yani biz ehl sünnet ve cemaat olarak sünnetle Kur'an'a ne yapmıyoruz? Ayırmıyoruz. Aynı Kur'an'da olan hükümlere tahrif etmeden, taatil etmeden, teklif etmeden ve teşbih etmeden iman ettiğimiz üzere hadiste gelen bu naslara, bu konulara da ne yapıyoruz? Tahrif etmeden, taatil etmeden, teşbih Tehkif etmeden ve teşbih etmeden naziriz, iman Aynen. ediyoruz. Yani sünnetteki tavrımız da aynı. Biz bunların her birini açıklamıştık. Tahrif nedir? Neydi tahrif ilker? Tahrif. Tahrif etmek, bozmak. Mozmak, bozmak, değiştirmek. Tahtil etmek. Tekrar. Şimdi boşaltmak. Tahtil. Şimdi boşaltmak, iptal etmek. Ee, Tehkif etmek. Teşbih, keyfi vermek, teşbih etmek ne yapmak ben onu? Beğenetmek. <gülüyor> Bunların hepsinden neyiz arkadaşlar biz? Eliriz. Uzağız, deliyiz. Belhumul vasat Bileşik Ehl-i Sünnet ve Cemaat, Fırkay-ı Naciye nedir arkadaşlar? Vasat. Orta, orta, orta olmadır arkadaşlar. Orta. Fî fırakil ümmet, ümmetin içinde ne diyor arkadaşlar? Orta yolu. Aynı şekilde bu İslam ümmetiyle diğer ümmetler arasında nedir arkadaşlar? En orta yolu Her konuda. Mesela akide konusuna el alın. Yahudiler ne yapmışlar? Bazı peygamberlerin iman etmemişler. İsa aleyhisselama demişler ki bu peygamber değil. kötü kadının çocuğu diyerek onu ne yapmışlar? Zemm Yahudiler bunu yaparken Hıristiyanlar yapmışlar onun hakkında? İlahlık ve kadar onu yükseltmişler. Ama İslam ümmeti ne yapmış arkadaşlar? Ne onlar gibi zammetmiş, yermiş. Ne de bunlar gibi aşağı gitmiş. Tam orta yol ne yapmışlar? O Allah'ın kulu ve Rasulü'dür. Erkisi de demişler. Bu da işte orta yoldur. Aynı şekilde Allah ile alakalı olarak <gülüyor> Yahudiler ne yapmışlar? Allah fakirdir demişler. Zindirdir demişler. Hristiyanlar farklı şeylerle bahsetmişler ama Ehl-i İsmetler cemaatle yapmış ve İslam ümmeti genel manada doğru ortadan tutmuş. Fıkıh ahkamları da aynı. Fıkhı hükümleri de aynı. Mesela tarih konusunda Yahudiler üzerine mecasit ulaştığı zaman o elbiseyi yıkamıyorlar. Ne yapıyorlar onu? Yırtıyorlar, kesiyorlar. Burada bir aşırılık. Hristiyanlarda ne var? Tembellik. Yıkanmıyorlar. Kendi kitaplarında yazıyor falanca rahip Celâmetlerinden bir tanesi de neydi? Kız yılını kalmamıştı. Bu almazdı. İşte gibi, tamam mı? Bu da Hristiyanların neyi? Bu, bu konudaki temelleri. Ama elbiseleri vereceğim arkadaşlar. Ne nece sık bulaştığı zaman o elbiseyi ne yapıyor? Yırtıp atıp yakıyor. Evet. Nede? Yani ne Hıristiyanlar gibi? Abdestsiz, muslumsuz, banyosuz, sahretsiz, temizsiz doğuyor. Yani dikkat edin her konuda ümmeti İslam vasat ve ceallakum ummeten vasata. Bizler şimdi ne yaptık? Vasat bir ümmet yaptık. Bu vasat ümmetin en vasat, en orta, en mutebil, en doğru yolda olan ise işte kim arkadaşlar? Ehl-i sünnet vel cemaat, fırkay naciye. Onlar kimler? Selefiler. Sahabenin yolunda giden insanlar. Bir kemâ ennel ümmet hiyel vasat fil umem فَهُمْ وَسَةٌ فِي بَا بِالْصِفَاتِ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Nasıl ki İslam ümmeti de açıkladığımız gibi vasat orta yol tutmuş Yahudi ve Hristiyanlar gibi ne, onlar gibi azmış ne bunlar gibi tembelleşmiş geri kalmış Ehli i Sünnet vel Cemaat'ta işte böyle orta yolda hangi konuda mesela örnek veriyor orta yolda olduğu aşırı gitmediği yol hangisi diyor ki فِي بَا بِالصِفَاتِ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Allah'ın sıfatları konusunda Nehri Sünnet ve arkadaşlar? En orta yolu tutmuş insanlarız. Şimdi bugün bakıyorsunuz telefiler hakkında konuşanlar yani kitaplarında onlar hakkında bilgi verenler ne diyorlar? Ya bunlar kafayı yemiş. Bunlar sapıkmış. Bunlar haddi açmış. Böyle bir sapıklık olur mu diyorlar değil mi? Biz de onların tahmini Hayır. Bu yol nedir? En doğru yol ve en orta yol. Kime göre orta arkadaşlar? Ehlul ta'til ve ehlul ta'til cehmiye ve ehlul temsil el muşabbihe. Ta'tilul cehmi. Kim arkadaşlar bunlar? Cehmi'den ne yapıyorlardı? allah Teala'nın bütün isim ve sıfatlarını inkar ediyorlardı. Allah-u Teala'nın bütün, bütün isim ve sıfatlarını ne yapıyorlardı? İnkar ediyorlardı. Tek bir Sıfat ispat ediyorlardı. O da neydi? Mevcut. Cehmi'ler ne diyordu? Mevcut. Bakın ne yaptılar? Bütün sıfatları ve isimleri inkar ettiler. Sağdur ne dediler? Mevcut. Bunlara ne diyoruz arkadaşlar? Muattile. Yani bunlar diyor muattile? Allah'ın isimlerini ne yapanlar? İnkar edenler. İsim ve sıfatları. Burada ise kim var arkadaşlar? ehl temsil el-müşabbihe. allah Teala'nın bütün sıfatlarını mahluktaki sıfatlara benzetenler. Allah'ın eli vardır, aynı insanın iki eli gibi. Allah'ın ayağı vardır, aynı insanın iki ayağı gibi. Allah'ın gözü vardır, aynı insanın iki gözü gibi. Şimdi Ehl-i ve düşünün arkadaşlar. Bu fırkalar arasında. muattile ve Müşeddihe. Muattile inkar eden, Müşeddihe, benzer. Ehl-i düşünün. Ne muattile dediğimiz zemmiler gibi Allah'ın ismi ve sıfatlarını inkar ediyor Ehl-i Sünnet ne de bunlar gibi bu sıfatları mahlukata insanın sıfatlarından alıyor. Benzetiyor. Ne diyor? allah Teala'nın iki eli vardır ama mahlukatın iki eline yapmak yapmaz? Benzemez. Diyerek tenzih ediyorum. Demek ki sıfatlar konusunda ehl sünnet ve cemaat arkadaşlar en orta yol. Bazılarının iddia ettiği gibi değil? Taput, aşırı, haddi aşmış, sapmış, yoldan çıkmış değil. Zira bu yol bizden önce bazı insanlar tarafından açılmış bir yol. Kim o insanlar arkadaşlar? Sahabeler. Peygamberin dizinin dibinde oturup ilmi alan sahabeler. Onlardan sonra gelen, onların yolundayı da tabi. Dört meslek imamın o çağda yaşamış ve ondan sonra yaşamış ehli i Sünnet alimleri. O zaman bu yol arkadaşlar vasat. En ortaya. وَهُمْ وَسَةٌ فِي بَابِ اَفْعَالِ اللّٰهِ بَيْنَ الْجَبْرِيَّ وَالْقَدَرِيَّ Ehl-i Sünnet vel cemaat Kader konusunda da ne arkadaşlar? Kader konusunda da selefiler vasat en oturur Biliyorsunuz bir cebriler var. Ne demek Cebri, mecbur. mecbur. Kul mecburdur zile. Ne gibi? Havadaki kuşun tüyü gibi. Rüzgar ettiği zaman kuş tüyü. Nerede dönlesen, ne dönmesen yapmakta oraya savrulup gitmekte değil mi? Çünkü insan da böyledir. Allah onu nereye savurursa, nereye yönlendirirse o Oraya gider, onu yapar. Onun diyorlar, insanın hiçbir seçme hakkı yoktur. Kader neyi emrettiyse, insan onu yapar diyerek kul hakkında diyorlar ki, onlar mecburdur. Bu Furkaya ne deniyor arkadaşlar? Cebriye. Kulun mecbur olduğunu söylüyorlar. Öbür tarafta kimler var arkadaşlar? Kaderiye. Ne yapanlar? Kaderi inkar, inkar edenler. edenler. Bu kaderi inkar edenler iki kısım. Birisi var, Allah'ın bilmediğini iddia atıyor. Allah diyor, ya kul yaptığını yaptıktan sonra bilir. Kul yaptıktan sonra. Diyor. Ondan önce Allah cahildir. Tamam? Bunlar de, nufatü'l-ilm deniyor. İlmin kendinden Allah'ın bilme, kimin kendinden. İkinci kısım kaderilerin Mutezileler. Mutezileler. Bunlar diyor ki kul kendi fiilini yapar. Evet. Kendisi yaratır. Kul kendi fiilini kendisi yaratır. Yani birileri mecburdur. Allah onu mecbur eder. Birisi diyor ki hayır, Allah'ın hiçbir şeyi yoktur. Dakhli yoktur. Allah hiçbir şekilde tesir etki yapmaz. Kul fiillerini yapar kendisi? Yaratır. Halbuki ehl sünnet cemaat kadere nasıl iman eder arkadaşlar? Allah ezelden her şeyi ne yapar? Bilir. Onun ilim sıfatı ne Her şeyi kuşatmıştır. Çok geniştir. Ve allah Teala'nın biz açıklamıştık kaderi emri nasıldır? Kevni ve şer'idir. İradet şekilde. Bilemesi, çevniydir, iradesi, istemesi, çevni ve şeridir. Ne demek arkadaşlar bu kavramlar? Yeter, Atılıyor bu, muyuz? Oldu olacak. Çevni olacak. iradesi kesinlikle ne yapmaz, değişmez. değişmez. Gerçekleşmek zorundadır. Tamam? Allah bunu sever de sevmeye bilir de, ama muhakkak gerçekleşecek bu. Buna örnek olarak kimi vermiştik? Ebu Zehil. Ebu Zehil'in durumu, iman etmesi nedir? Allah'ın kevnen, kaderde ne yaptığı? İradesidir. Bir ser'i iradesi vardır Allah'a. Şer'en diler. Ne diler? Kulların bir şeyler yapmasını diler. Ama bu gerçekleşebilir de, gerçekleşmeye bilir. Bunun gerçekleşmesi kime bağlı? Kula bağlı. Ezan okunduğu zaman, Buradan kalkıp abdestin alıp camiye gitmek kula bağlı? Kula bağlı. Eğer kul bunu gerçekleştirirse Allah Teala'nın şer'i iradesi olmuş oluyor? Gerçekleşmiş oluyor. Onun, onun için Ebu Bekir'in imanında hangi irade gerçekleşmiştir? İkisi de. Hem kevni irade hem de şer'i irade. Yani kulun neyi var? Bir seçiciliği var. Kul bir şey dilediği zaman istediği zaman Allah da onu diliyor ve artık o kul onu yapmaya ne oluyor? Muvaffak oluyor. Dikkat dakika bakın ehl Sünet, ki bunun tafsili, ayrıntısı, ilaç derslerinde daha çok gelecek kadar konusu. Kader konusu ne insanı mecbur gibi görüyor <gülüyor> ne de insanın kendi fiillerini yarattığını, muhtedileler gibi kendi fiilini yarattığını iddia ediyor. Orta yolda. Allah'ın bir dilemesi var. Kulun bir dilemesi var. Kul dilediği zaman Allah'tır diliyor ve o, o fiil. Fiili kimi yaratıyor arkadaşlar? Allah yaratıyor. O Allah nazır yaratıyor. Ve fî bâbi vaîdillâh beynel murciye vel vaîdiye minel Aynı şekilde vaîd, tehdit konusunda yani kulları kafir ve kafir olmayanlar, kafir ve mümin olanlar konusunda ayran, fırkalar arasında en orta yol tutanlar yine, yine ehlisindir. Bakın, sıfatlar konusunda en orta yol. Kader konusunda en orta yol. Çilere isim verme konusunda kafir, Müslüman veya Müslüman değil gibi isim konusunda da tehdit konusunda yine en, en orta olsun. Bir tarafta mürciye var. Kimdir bu mürciyeler arkadaşlar? İman. Ameli imandan saymayanlar. Ameli imandan saymayanlar. Onlara iman nedir diye sorduğumuzda ne diyenler? Evet, evet. Söz, Bazıları marifet, bilmek, tanımak diyorlar. Yani onlara göre şeytan Onların tarifine göre şeytan iman. Çünkü niye? Bilmek. Şeytan biliyor mu Allah? Bil, bil, tanıyor mu? Tanıyor. Bazılarına diyor ki iman kalp ile tasdik biriyle ile ile tasdik bir ile ikrardır. Yani amelini atmıyorlar. İmanın içine sokmuyorlar. Onlara göre zina eden bir adamla camiye giden adamın imanı bir aynı. Çünkü iman onlara göre tek bir şey. Artmaz, eksilmez, Anlıyor musun? Sabittir. Ebu Bekir radıyallahu anh'unun imanıyla içkiysen bir Müslümanın imanı onlara göre aynı. Bunlara ne arkadaşlar? Murci. Murci e deniyor arkadaşlar? E. Murziye deniyor. Murziye. Bunlar cehmiler. Cehmi diye bahsettiğimiz hani Allah'ın isim ve sıfatlarını inkar eden bu fırka aynı zamanda iman konusunda ne Murziye. Cehmiler. İman konusunda nedir arkadaşlar? Görüşleri onların mürciedir. Yani ima, ameli imandan ne yapmazlar? Ayman. Sayıp görmezler. Öbür tarafta bunlar böyle gitmişler, gevşek olmuşlar. İmanın tarisini çok basit yapmışlar. Öbür tarafta kimler var arkadaşlar? Haricilerle Hariciler mutezileler. Harici ve mutezileler. Onlar ne yapmakta arkadaşlar? İç, bir insan içti mi? Kafir oldu onlara göre. Evet, büyük günahları yapanları bu müteziller ve hariciler ne yapmakta? İmandan çıkartmakta. Olmaz yani diyor ki iman men fısık günah bir arada bulunmaz. Tabii hariciler hem dünyada hem ahirette bu adamın ismini kesiyorlar. Diyorlar ki hem dünyada kafirdir bu adam hem de ahirette kafirdir. Hariciler görüyor. Mütezille diyor ki dünyada. İki menzile arasındadır. Yani ne ortada ne kafir ne mümin. Dünyada bir şey demiyoruz. Ne kafir diyoruz ne de mümin diyoruz. Dünyada bir şey demiyoruz. Ama ahirette diyoruz ki o adam nedir? Kafirdir diyorlar. Ve ebedi olarak kendimde kalacak diyorlar. Düşünün. Bunlara göre bir insan sakalını kesiyorsa, bunlara göre bir kadın başını açıyorsa, bunlara göre bir insan büyük bir günü haçlıyorsa... Öbür tarafta merek ki bu adam namaz kılsın, merek ki oruç tutsun, imanı olsun, iman etmiş olsun. Bu adam bu iki fırkaya yani hadicilere ve mutezililere göre öbür tarafta ne olacak? Ebedi olarak cehennemde kalacak. <gülüyor> Ama ehli sünnet ve cemaat arkadaşlar bakın ne diyor? İman önce imanın tarifini yaparken ehli sünnet ve cemaat ne diyor iman nedir? Kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve organlar, azalarla amel. Bunların üçü imanın içindedir. Yani bir adam diliyle kalbiyle tasdik ediyor. Diliyle söylemiyorsa kelime-i şadid getirmiyor. Diyelim ki A şahsında bir A adında bir şahsız var. Adam diyor ki ben imanı biliyorum, kalbimle kabul ediyorum. İbadete layık olan tek ilah Allah'tır. Ancak Eşhedü en la ilahe illallah demiyorum. Demeye de gücü yetiyorum. Dilsizde değil. Ama söylemiyorum derse bu adam ne olmadı arkadaşlar? Ne olmaz. Mümin olmaz. İman etmiş olmaz. Ne yapması lazım? Diliyle. Kıra etmesi lazım. Daha sonra azarlarıyla organları amel etmesi lazım. ehli Sünnet ve iman tarifi budur. kalple tasdik, bilgi ile amel. Yani ameller bu bakımdan nedir? Ameller imandandır. Ama ehl e yapmamış hariciler ve mutezileler gibi amelin terkinde direkt teşkil etmemiş, kafir olur dememiş. Ancak bazı meselelerde, mesela ne gibi? Namazı terk edilmesi. Bir kişi namazı terk ederse ehl-i kendi arasında iktidaf etmiş olması rağmen bir grup demiştir? Bu kişi olmuştur? Kafir olmuştur. Namazı terkinden dolayı. Neden? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurmakta olduğu için. Ama genel olarak amellerin terkine ne olmaz kişi? Kafir olmaz. Çünkü ameller farklı farklıdır. Kime amel vardır? Terkinden dolayı kişi ne olur? Kafir olur. Kime amel vardır? Terkinden dolayı kişi kafir olmaz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? İman kaç şubedir? Yetmiş, Yetmiş küsur şubedir. En üstünü, La ilahe, La ilahe illallah. Bu imanın bir ameli. Bunu terk eden kişi kafir olur mu? Olur. En altı, yoldan ne almak? Taş almak. Bunu terk etmek kafir yapar mı? Yapmaz. Demek ki, yani yoldan taş almakla, La ilahe illallah diyebilecek güçlü olanın La ilahe illallah demeyi terk etmesi farklı. Birisi, ikisi de amel. Birisi, tahkinden dolayı kişiye alıyor. Kafir yapıyor ama diğeri yeri terkinden dolayı kişiyi ne yapmıyor? Kafir yapmıyor. Demek ki ameller imandandır. Bu hadis amellerin imandan olduğuna bir kere delil. Çünkü yoldan taş kaldırmayı imanın bir neyi sayıyor? Şubesi cüzdü sayıyor. O zaman ameller imandandır. Bir. İki, ameller ehli sünnete göre kimi ameller vardır ki terki kişi dinden çıkarır. Kimi ameller vardır ki terk edilmesi kişi dinden Çıkarmak kafir, yapma. Ama harici ve muhtezireler ne demekte? Büyük günah işleyen nedir? Dediğimiz gibi hariciler dünyada da kafir, ahirette de kafir diyor. Muhtezireler ne diyor? Dünyada? Arada. E ne kafir ne mümin. Fasık diyorlar. Fasık ama ahirette kafir, ebedi kafir. Ebedi kafir, ebedi cehennemde ne olacak? Azap görecek. Dikkat edin arkadaşlar. Bu tarafta mülciye amellerin imandan sokmamış. İçki içenme, zina edenme, namaz kılanın imanını aynı yere koymuş. Bu tarafta amelin terkinden dolayı bakmadan amelin terki kişiyi çıkarır mı çıkarmaz mı diye incelemeden, araştırmadan kişiyi dinden çıkarmış, sapmış, aşırı gitmiş insanlar. Ama ehl-i mevver cemaat ikisinin neresinde arkadaşlar? Vassab tam ortasında. İmanın tarifini kalp ile tasdik ile ikrar ve amel olarak yapıp Amelleri ayıran kim ameller, var, ameller vardır ki ne var? Cihirden çıkarır. Kim ameller vardır ki cihat yapmak dinlen çıkarmaz diyerek ayırmış ve burada da en doğru yolu, en ortayı bulmuştur. Bulup tutmuştur. O, Müseddini ve haricilere Kur'an-ı Kerim'den çok cevaplar var. Yani büyük günah işleyenin ebedi olarak cehennemde kalmayacağı kafir olmayacağına dair. Mesela bunlardan bir tanesi de. İki topluluk, iki mümin topluluk birbiriyle ne yaparsa? Savaşırsa diyor. Adam. İki mümin topluluk, iki mümin, iman etmiş topluluk birbiriyle ne yaparsa? Savaşırsa. Müminin müminle savaşması büyük günah mı? Büyük günah. Normalde o haricilere göre Allah onları ne olarak isimlendirmesi lazımdı? Kafir olarak isimlendirmesi lazımdı. Demek ki bir müminin bir müminle savaşması, büyük günü olmasına rağmen onları ne yapmıyor? Bu büyük gün işlemeleri dinden çıkarmıyor. Çıkarmış olsaydı Allah onlara iki mümin toplumu ismini vermezdi. Aynı şekilde zira adama ne yapılıyor? Hat cezası uygulanıyor. Öldürüldüğü zaman nereye gömülüyor? Müslümanların mezarlığına gömülüyor. Aynı şekilde Allah tövbeye davet ediyor insanları. Yani tövbe, kim tövbeye davet edilir? Güzel işleyen insanlar. Değil. Mi? Bunların hepsi neyin delili arkadaşlar? Yani harilerin haricilerin dediği büyük münachlar ne olmaz? Safit olmaz. Ne zaman onu istihlal eder dolga? Yani ne var kardeşim iç içmekte haram mı? Haram mıdır? Haram değildir diyerek kalbiyle onu istihlal eder. İnanırsa, itikad ederse o şey o zaman ne olmuş olur? Kafir olmuş olur. Tam henüz netle cevap açıkladığım gibi. Vatat. وَفِي بَابِ الْأَثْمَاءِ الْإِيمَانِ وَالْدِّينِ Aynı şekilde dediğimiz gibi tehdit konusunda da aynı şekilde iman yani kime mümin denir kime denir konusunda da ehl-i nedir? Orta yoldadır orta yoldadır yani ne hariciler haruri ve mu'tezileler gibi tekbir ederler ne de mürziye cehmiler gibi ne varlar? Herkes Müdmündür derler. Yani adamların tarifine göre, murciyenin, cehmiyenin tarifine göre, tarifine göre, iman, kalp ile taktik, dil ile O kadar. Ki bu, yani, tarifi, imanı tarifini cehminler arasında e, en derin yapanlar, yani en fazla yapanlar, Asıl, bunların asılları, ataları imanı tarif ederken ne demekte? El-iman <gülüyor> huve'l-ma'rifah. Sadece Allah'ı yapmak? Bilmek, tanımak. Kalbine bildiğin yani. Ya bugün şeytan biliyor muydu allah Biliyordu. Çünkü onunla müyemin ediyor. Rabbim diyor bana mühlet diyor. Onların tarifine göre şeytan ne, ol, ne olmalı? Mümin olmalı. Ve fî ashabi sallallahu aleyhi ve sellem beynel râfıda vel Aynı şekilde peygamberin ashabı konusunda ehli sünnet ve cemaat vasaptır arkadaşlar. En ortay olsun. Ne rafıziler gibi, şiiler gibi onlara sövmekte. Adamlar seviyor görüyorsun. Kitaplarında, kaynaklarda var. Ebu ve onlara seviyorlar Onlar da Mekke'nin iki tuydu. Aişe anamızı, Aişe radıyallahu anha'ya seviyorlar Sahabelerin çoğu diyorlar, peygamber aleyhisselatü vesselam'dan sonra dinden çıktı. Mürted oldu. Dinden ayrıldı. Ne yapıyorlar? Onların hakkında aşırılığa düşüyor. Hariciler ise, hariciler ise ne yapmakta? Onları teşhir etmekte. Teşhir etmekte. Birçoğunu yine teşhir etmekte. Buruj etmekte. Onlara karşı kaldırmakta. Rahatsızıyla bu tarafta sahabelerin çoğunu dinden çıkmış olarak kabul edildi. Mürteci olduklarını kabul ederken, diğer tarafta Ali radıyallahu Ali radıyallahu sonra gelen çocukları ve torunları soyuyla alakalı, ehl-i alakalı ne yapmaktalar? Hulubu, aşırı gitmekten. Adamın ayak ökesi diyor, diyor ki, ya Hüseyin yetiş ya Hüseyin diyor. Hatta Ali radıyallahu bunların durumunun böyle aşırı git, aşırı gitmelerini görünce aşırılıklarını fark edince onun bir hizmetçisi var kumbul Çağırıyor onu, ateş yaptırıyor ve bu adamların hepsini ateşte ne yapıyor? Yakıyor demek. O kadar aşırı haddi açıyorlar. Kendileri için çizilen sınırı aşıp gidiyorlar. Ama en i Sünnetler cemaatler arkadaşlar bu konuda. Yine vasat en ortada. Sahabeler, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı görmüş, mümin olarak görmüş ve mümin olarak ölmüş insanlardır. İlk başta sahabenin tarifini böyle yapıyorlar. vesselam'ı mümin olarak görüp Mümin olarak ölenler, aleyhissalatü vesselamın yanında bulunanlar, muhacir ve ensaf ikiye ayrılanlar, Allah'ın kendilerinden razı olduğu, tamam mı? Bir çoğunu cennetle müjdelediği, insanlar arasındaki seçilmiş olanlar, en faziletli, en temiz olanlar, Allah-u Teala'nın Kuran-ı Kerim'de birçok hayatında kendilerine fenas verdiği tezki ettiği insanlar, bizlerden birisinin Uhud dağı kadar altını olsa, onu biz Allah yolunda harcayacak, onların Allah yolunda harcamış oldukları yarım avuç ya da bir avuç buğdaya, nafakaya denk gelemeyeceği insanlar. Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Onları sevmek, iman, onlara buğz etmek nedir diyor? Nifaktır, nifak. Yani Ehl-i Efendim ne yapmakta, ne onları yüceltip, yüceltip, ilahlaştırmakta, bazılarının yaptığı gibi, şiirlerin yaptığı gibi, rahatsızlığın yaptığı gibi, ne de onların arasında ayırarak kimilerinden sövmekte, kimilerini yermekte. Bunların ehl-i sünnetler uzaktır. Onların hepsi aleyhissalâtu vesselâmın ashabıdır. Onu görmüşlerdir, ondan ilim almışlardır. Temziler arasında kategorileri vardır. Fazilet olarak dereceleri vardır. Diyerek bu konudaki ehl-i sünnetler cemaatin masatiyettir. Orta yolluluğunu ne yapmış oluyoruz? Açıklamış oluyoruz. Bunlar önemli. Bu bahsettiğimiz fırkaları izlattık. İleride gelecek. Yani artık bir mürciye dendiği zaman, mürciye demek diye ne yapmayın? Ya bunlar kimdi? Neydi bunlar acaba? Demeyin. Bunları tanımak lazım arkadaşlar. Mürciye neydi arkadaşlar mürciye? Söyleyeyim bakalım. Ameli imandan saymayanlar. Ameli imandan saymayanlar. Mutecilere neydi arkadaşlar? Kim muhteciler? En bariz görüşleri neydi? Kader konusunda kul kendi fiilini kendine ne yapar? Yaratır. Başka? isim sıfatlar konusunda ne bunlar? <gülüyor> sıfatları sıfatları intihar eder, isimleri kabul edenler. Tamam. Peki büyük bir konusundaki muhteşeminin görüşü nedir? Dünyada mümkün veya kafir <gülüyor> değil de orta yıldır. ise Evet, dünyada ne bir min deriz ne şahsız deriz. İki bir menzile, beynel menzilesin. İkisi arasındadır. Ahirette ateş edir. Bunlara Bunlarla kim Mutezile. Peki Cebriye kimdir arkadaşlar Cebriye? Yani kulu kader konusundan yapanlar? Mezbur görenler. Hiçbir seçeneğinin olmadığını söyleyenler. Cehmiler kimdir arkadaşlar Cehmiler? Allah'ın tüm isim ve sıfatlarını imtihar edip sadece <gülüyor> mevcut diyenler. Peki cehmilerin akidedeki Nurci. şey nedir? Ak şeydeki Kaderdeki cehmiler kaderdeki nasıl, nedir görseli? Mecbur, Mecbur görürler. Peki cehmiler imanda nedir? İman konusunda Nur Bakın arkadaşlar bunları ne yapın? Dediğim öğrenin. Bu isimleri yavaş yavaş Öğrendim. Sonra Şeyhül İstəmiz döşüfas başlıyor. Başlık atıyor. kəlifi məzəkar nəhüm min el-İman billah el-İmanu bimə aḥbar Allah bīfīs-tabīhi. Daha önce ancak etmiş olduğumuz imanın kapsamındadır. Nedir o imanın kapsamı? Daha önce ancak etmiş olduğumuz imanın kapsamı şurada girer diyor. Nedir o? Bimə aḥbar Allah bīfīs-tabīhi. Kitabında ne yaptı şeyler? Haber verdiği şeyler. imandandır Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de göz, iki gözün, gözlerinin olduğunu söylemiş. Biz buna ne yapacağız? İman edeceğiz. Allah-u Teala arşının üzerine istirah ettiğini söylemiş. Buna iman edeceğiz. وَتَوَاتَرَاً an rasulihi. Ve Rasulinden tevatür olarak gelenlere ne yapacağız? İman edeceğiz. Buradaki kastı sadece tevatür olarak gelenler değil. Buradaki kastı Şefur Femim Teymiye'nin Uluv meselesi. Allah-u Teala'nın ne olması? Yukarılarda olma meselesi. Ki bu konu nedir arkadaşlar? Mütevasirdir. Yani maturidi ve veya haberul ahad dediğimiz tek yolla gelen ahad haberleri kabul etmeyenlerin ıslah ettiği gibi allah Teala'nın arşın üzerinde olduğunu haber veren, yukarılarda olduğunu, ulum sıfasını ifade eden hadisler nedir? Mütevasirdir. Yani çok kişiler tarafından ne yapılmış? rivayet edilmiş. Ve bu konuda ümmetin seleti, sahabeler ne yapmışlar? İcma etmişler. Yani. Peki onların icma ettiğini nasıl anlıyoruz arkadaşlar? Onların icma ettiğini nasıl anlıyoruz? Bir yerde yazıyor mu onlar icma etmiştir diye. Onların icma ettiğine nasıl karar var? Yani onların arasında muhalif olmadığına, bu ayetlere bu hadislere farklı bir yorum tevil bitiren bir insanın bulunmadığını nasıl karar verdik? Araştırdık mı? Hatta icma. Evet. Bravo. Aksine olmadı? Rastlanılmadı. Bu ümmetin selefinden birisi çıkıp da ayetlerde Allah arşına istiva etmiştir dedi ama bu istivadan maksat eve geçirmektir diye bir ne Söz beyaz etmediğine göre aksinin olmadığından dolayı nedir? Görüş, görüş birliği vardır. Var. Bu da ne denmekte? İcma denmekte. Allah'ın arşın var. üzerinde olduğuna dair o zaman deliller nelerdir? Bir, Kur'an. iki mütevatil hadis. Üç, sünnet icması. Dört, <gülüyor> <gülüyor> dört, akıl. akıl. Beş, fıtrat. Fıtrat. fıtrat. Bakın beş tane delil var. Kur'an, Allah'ın arşın üzerinde olduğunu söylüyor. Mütevatil hadis, mütevatil sünnet, Peygamber Aleyhisselatü sözleri, sadece sözleri, ikrarı, kabulü, fiili, veda aslında eline abi parmağını, kaldırıp Allah'ımla şat diyor. Tebliğ mi insanlar diye soruyor onlara. Evet diyorlar diyor ki, Allah'ım sadece Peygamberin sadece sözlü, hadisi, sünneti değil, fiili, hareketi, onaylaması, ve sözlerini ifade ettiği hadisi yani mütevazi hadisi sonra arkadaşlar ümmetin icması ümmet icma. sonra akıl Allah'ın her yerde olduğunu ne yapmaz kabul etmez her yerde olsaydı o her yer onun yapmış olurdu kuşatmış olurdu severlenmiş olurdu akıl bunu yapmaz kabul etmez beş fıtrat insanın içindeki fıtrat ne diyor dua ettiğin zaman sıkıştığın zaman Kendinle baş başa kalıp sıkıştığında zaman nereye yöneliyorsun? Kalbin nereye? İçindeki o duygu nereye yoğunlaşıyor? Temaya. Şöyle. İşte bu beş tane derim Allah-u Teala'nın ulum. Yıkardı. Arsının üzerinde olduğunu özel olarak. Bize ne yapıyor? İfade edip e anlatıyor. Ali'yün ala halkihi. Diyor ki Allah ala arsihi. Arsının üzerindedir. Ali'yün ala halkihi. halkının mahlukatın üstündedir. O subhanu ve ma'ahum. Bunun ibreti Allah kullarıyla, mahlukatıyla beraberdir. beraberdir. Nasıl beraberdir diye? yani beraberliği nedir? Allah kelamı. İkiye ayrılır demiştik. Bir genel, iki özel. El ma'iyye el amme ve el ma'iyye el Allah ilmiyle kuşatmasıyla görmesiyle bütün kullarla beraberdir desteğiyle, yardımıyla müminlerle muttakilerle sabredenlerle beraberdir. Diyor ki Allah diyor ya'lemu ma amilun. Allah kullarının yaptıklarını var bilir. Kemace me'a be nezareke fi Allah Suresi 4. ayette ayetin başında Allah arşına istiva etti demekte. ayetin gelen tarafında demekte ki onlar nerede olurlarsa olsun Allah onlarla Beraberdir. Şimdi düşünün arkadaşlar. Ayetin başında Allah diyor ki, ağaçına ittiva etti. Ayetin devamında diyor ki, Ayetin devamında diyor ki, Nerede olurlar solun? Allah onlarla beraberdir. Şimdi biz bu beraberliği, Maturidi ve Eş'arilerin anladığı şekliyle, Allah zatıyla her yerde diye anlarsak eğer, ayetin başıyla sonu birbiriyle yapmakta, Terakku etmekte, zıt olmakta, zıt düşmekte, çelişki meydana gelmekte. Yani Allah başta hem عرşun üzerindedir diyor. Aynı Allah. Hem de aynı su surenin aynı ayetinde diyor ki Nerede olursanız olur, Allah sizinle beraberdir. Eğer demek bunu biz Allah'ın zatıyla beraber beraberdir diye anlar parma gibi. Burada ne olur arkadaşlar? Çelişki olur. Demek Allah'ın beraberliği ne nasıl bir beraberlik bu manada? Beraberliğin manası ne? İlmiyle beraberlik. Şeyh Hulusi'nin ünitekimiyet diyecek şimdi örneği verecek. Ne gibi? Ayın, geceliğin ayın herkesle beraber olması gibi. Şimdi bugün ben daha doğru gitsem, tamam mı? Kazinir Giresun'a doğru gitse, diğer Diyarbakır'a gitse, tamam mı? Ay herkesle beraber öyle mi? Ama aynı zamanda ay nerede? Söyledim, söyledim. Yukarıda. Yani sen gittikçe hatta böyle küçükken insan hatırlarsın değil mi otobüsleri biliyorsun böyle ay seninle beraber sanki böyle koşuyor değil mi? <gülüyor> Senle de geliyor otobüs yüzden gidiyor yolda. Ay da böyle geliyor, doğaları falan açıyor böyle. Senle görüyorsun onu. Ya bu mahluk ay dahi hem herkesle yolduğuyla beraber olup hem gökte olması mümkünse bunun bu, bu, bu buna kaldıklar, Bunun aslında bunu söylemek mümkünse Allah hakkında söylemenin ne bir satınlısı olabilir ki? Ki Allah bunu kendisi hakkında yapmış haber Hı -hı. Allah hem gökte arsın üzerindedir, hem de kullarıyla Hı -hı. Hı -hı. beraberdir. Ki ay Allah'ın mahlukatı arasında en küçüklerinden bir tanesi. Yani ay demin diye bir şey düşünün. Mahlukatın o büyüklüğü azameti içinde. O dahi yolcuyla beraber oluyorsa ve, <gülüyor> ve gökte oluyorsa, yukarılarda oluyorsa Allah hayırlı. Arş üzerinde olur hem de kullarla birlikte olur. Ne diyor hadis suresinde arkadaşlar Allah Teala? Diyor ki: "Velzi halaka semawati vel arda fi sitte ayyam." Odur, yeri ve göğü altı günde yaratan. Sonra "summe stava arş." Sonra Arş'ın üzerinde neបាន? İstiva eden. İstiva ne demek arkadaşlar? <gülüyor> evet, doğru abi o. Harf-i göre değişir. Yani her istiva o manaya gelmez ki. Mesela harf-i siz kullanılırsa hangi manaya gelir? Olgunlaşır. Olgunlaştı, kemali erdi. Tam falan mablağa esûdahu isteva ateinauhukman ve ilme. Olgunlaşınca erince ona hükümleri yaptık, ilim verdik. Alayla kullanılırsa alayla, isteva ala. Ile... <gülüyor> Dört manası var arkadaşlar. ne onlar? İstefa, yükseldi, Ala, Saade ve A istekarla karar kıldı, yerleşti manalarıyla. Kur'an'ın kendinde var mı bu şekilde kullanmış İstevan'ın Ala ile kullanılmış. Allah dışında. A A Allah dışında yani Allah dışında Allah Rahmanla Allahın sıfatının dışında bir mahlukla istevanın ala sineklerin üzerinde sıtlarını ne yapınız ne yapasınız diye sinesiniz. zuhuri. Başka ne var? Yemi e nuhun gemisine yaptı fıstova alen cudi. Cudiye istiva etti. Yani cudi'nin üzerine yerleşti. çıkıp yerleşti. Allah hakkında nasıl geçiyor? İstiva. Sımme esteva alal arş ya da arrahman alal arşi esteva. Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde geçiyor? İstiva ala? Yedi yerde geçiyor. Ne demek bu arkadaşlar? Yani Allah arşanın üzerine ne yaptı? Yeri ve yarı altı gün sonra üzerine çıktı, yerleşti, istikrar etti oradan. Ya'lemu mâ yelicu fil ard yere gireni bilir ve mâ yakrucu minhâ yerden çıkanı bilir. وَمَا يَنْزِلُوا مِنَ السَّمَٓاءَ Sema'dan ineni bilir. وَمَا يَعْرُزُ ف۪يهَا Yerden yükselenini bilir. Göre yükselenini bilir. وَوَمَعَكُمْ Bak, biraz önce dedi ki, Allah asrını üzerine ittifak etti. Şimdi diyor ki, Allah sizinle beraberdir. edin. اَيْنَ مَا كُنْتُمْ Nerede? Olursanız olun. Nereye giderseniz gidin, Allah sizinle nedir? Beraber edin. Nasıl bir beraberlik vazgeçer? İlmiyle, çatmasıyla, görmesiyle, öyle. Allah yaptıklarınız ne var? Amel ettiklerinizi basıyır, görür. Yani böyle bir beraberlik. Ve ma'na kavli Şeyh diyor ki, ma'na kavli ve huve ma'kum. O sizinle beraberdir sözünün manası diyor. O sizinle iç içedir. Sizinle iç içe girmiştir, karışmıştır. Su şeker, çayla şekerinin karışıklığı beraberliği gibi değil diyor bu beraberlik. Çünkü Arapçada beraberlik Farklı manalarda kullanılır değil mi? Çayla şekeri beraber kullanabilsin. Şekeri ne yaptın? Çaya kattın. Bu nasıl bir beraberlik oluyor? İç içe. Ama ay benimle beraberdi. Yolculuk yaptı, yaptığım sürece ay da benle beraberdi. Bu nasıl bir beraberlik? Ayrı bir beraberlik. yani iç içe olmak yan yana olmak değil. Yani Arapçada beraberlik ifadesi tek bir manaya gelmez. İçsi olmak, bizatın yan yana olması manasına gelmez. Farklı farklı manalara gelir. İşte Allah Teala'nın kullarıyla beraber olması, onlarla içsi olması manasına gelmesi şartı var mıdır? Yoktur. Böyle bir manayı içerme, içermez. İçerdiği mana nedir? Allah ilmiyle kullarıyla beraberdir. Diyor ki فَإِنَّ هَذَا لَا تُوْجِبُهُ الْلُّغَةِ Dilde, Arapçada böyle bir şey gerek yoktur. Arapça bunu gerekli kılmaz. Yani Allah beraber dendiği zaman hani bazıları anlıyor şimdi adama diyorsun, Allah arşın üzerine istiva etmiştir. Adam diyor ki kardeşim sanki sen Allah arşın üzerine istiva etmiştir sözünü söylediğin zaman bu Kur'an-ı Kerim'de ayet değilmiş gibi böyle şaşırıyor. Allah Allah diyor. Kardeşim diyor, Allah demiyor mu nerede olursanız onun Allah sizinle beraber ona ne diyeceksin diyor sana. Neden kaynaklanıyor bu sorusu? Çünkü o beraberlikten onun beraberlikten anladığı tek şey ne? Yan yana. Yan, yan, yan yana istişe olmaz. Ama dilinde hatta Türkçede bu manaya gelme şartı yok. yok. Bu mana evet beraberliğin manalarından bir tanesi. Ama Allah hala kendisinin arşın üzerine olduğunu istiva ettiğini söyledikten sonra kullarıyla beraberliği nedir? Hakiki manadır. manadır. Kendine layık bir şekildedir. Ama zatıyla iç içe değil, biz. Tamam. Bilakis diyor ki, ben il kamer, bilakis ay. Ayetun min ayetillah, ayetillah. Dolunay, ay, hilal. Allah'ın bir ayetidir, yeryüzünde bir nişanesidir, ayet koymuş bize. Orada kandil gibi duruyor, yanıyor değil mi? Mucize. Min asgari mahlukatihi. Allah'ın arasında arasındaki mahlukatların en küçüklerinden Birisi. <gülüyor> Nerede arkadaşlar ay? Semada. Değil mi? Semada. İnkar eden var mı? Ayın semada ol olmadığını söyleyen var mı? Yok. Ve o ma'al musafir ve gayrı'l musafir. Eyle Yola çıkmış olsun, yola çıkmamış olsun. Ay her kişiyle beraber değil mi? Şimdi kafana çıkar ay varsa ay seninle beraber İstanbul'dursun. Adam Van'da çıkarıyor kafasına bakıyor. Ay, onunla beraber. Adam, çimde kafasını çıkartıyor. Ay, onunla beraber. Hem herkesle beraber, hem de <gülüyor> bir mahluk için bu mümkünken, ey gafil, Allah için bunun mümkün olmasını nasıl uzak Öyle değil mi? Yani, ay dahi bunu yapabilirken, Allah'ın kendi hakkında bunu haber vermiş olmasına rağmen, o kısım aklınla, küçük beyinciğinle, yüzde beş kapasitesini kullanabildiğin, ancak yüzde beş kapasitesini kullanabildiğin o beyincikle Allah'ın apaçık ayetlerini, Peygamber'in mütevatir hadisini, ümmetin icmasını, aklının gerekli kıldığı şeyi ve fıtratının kabul ettiği şeyi nasıl kalkıp tanabiliyorsun? <gülüyor> İnkar ediyorsun. Yani bütün bunları nasıl aşıp geçiyorsun? Öyle değil mi? Yani bütün bunlar aşılır mı? Aşılmaz. Şey hecolonstan da yine ne diyor? Tam böyle vurucu bir örnek veriliyor. Ay misali. Devâlâ subhâne ve falku arşihî. Allah arşın üzerindedir. Rakîbun alâ halkihî. Kullarına bakar. Gözetler. Kimse onun kontrolünden çıkıp kaçamaz. Muhayminun aleyhim. Onlar üzerinde kontrol sahibi, güç sahibi, egemenlik sahibidir. Bugün Allah'ın kontrolünden, gücünden çıkabilecek insan var mı? Öyle bir şey mümkün müdür sen? Değil. مُطَلِعُونَ Onların ne yapar arkadaşlar? Gözetler, kontrol eder, onları görür. Her yaptığı hareket ağacın, ağacın düşürdüğü yaprak dahi Allah'ın ilmiyle yapmakta? Düşmekte. <gülüyor> Karıncanın attığı adım dahi, derin dibindeki herhangi bir haşeve dahi, hayvan dahi Allah'ın ilmi dahilinde hareket etmek Senin kalbinin atışı dahi Allah'ın ilmiyle ilmi dahilinde hareket etmekte. Diyor ki İşte Allah-u Teala'nın bize zikredip haber verdiği arşın üzerinde olduğunu ve bizimle beraber olduğu nedir? Hakikattir, gerçektir. Bunları olduğu gibi alırız, kabul ederiz? Ama bunun manası Allah'ın beraberlik manası ne değildir? Hiç işte zat beraberliği değildir. Ve Allah'ın bizimle beraber olmasını kabul etmemiz, onun arşının üzerinde olmasını kabul etmemiz engel teşkil etmez. Engel değildir. Diyor ki Şeyhul İslam tahrif. Tahrife ihtiyaç duyulmaz yani. Tahrife ne demek tahrif? <gülüyor> Bunu <gülüyor> değiştirmeyi yani neyi değiştirmek? İstevayı neyle değiştirmeye ihtiyaç yok? İstevvla ilah. Çünkü maturu diyor Allah'ın beraberliğinden çıkarak Allah'ın her yerde olduğunu ispat edip Allah'ın arşının üzerine istiva ettiğiyle ilgili olan ayetleri nasıl, nasıl tahrif edip değiştiriyorlar? Allah arşı ne yaptı diyorlar? Yani ele geçirdi. Ele geçirdi. Manada olur peki arkadaşlar? Allah yeri yedi de altı günde yarattı. Sonra arşı ele geçirdi. Ne kadar çürük bir mana değil mi? Sanki başkasından almış gibi değil mi? Sanki onun gibi başka bir mücadele eden taht kavgasında, arş kavgasında olan birisi vardı da onu yenmiş manası var. Arşı ele geçirdi. Açsakın onun neyindeydi? Fikrün Elindeydi zaten değil mi? Yani, tahrif edip ortadan kaldırmaya çalıştıkları mananın yerine getirdikleri yeni mananın dahi manası yapmıyor? tutup oturmuyor. Yani Orada da yanlışlar var. burada da yanlışlar var. Velâkim yusânu anil zunûnul be. Şimdi şey şey kurusam diyor ki şimdi Allah'ın arşının üzerinde olduğunu söylüyoruz ama bazı şeytan fikirli adamların akıllarına şu gelebilir. Mesela cep telefonu masanın üstünde dendiği zaman şimdi cep telefonu oldu? Masanın üzerine oturdu. Masa ne yapmakta? Cep telefonunu taşımakta değil mi? Bazıları diyebilir ki o zaman Allah'ın arşı Allah'ı ne yapıyor? Taşıyor. Yani bir şeyin üzerinde bir şeyin bir şeyin üzerinde olduğunu söylemek bunu gerektirmez ki arkadaşlar. Nasıl Allah'ın beraber olmasını Sorun yaptı bunlar. Eksik akıllarıyla anlamaya çalıştılar. Tamam mı? Burada da eksik akıllarıyla anlamaya çalışıyorlar. Bir şeyin bir şeyin üzerinde olması demek illa onunla dip dibe temas etmesi o altta olanın onu taşıması manasına gelmez ki. Bulutlar yeryüzünün üstünde. Yeryüzü mü taşıyor şimdi bulutları? Değil mi? Veya yeryüzüyle iç içe mi? Üst mi? Onunla temas ediyor mu? Hayır etmiyor. Demek ki bir şeyin bir şeyin üzerinde olması demek o altta olanın üstü üstü olanın altta olana muhtaç olduğunu ne yapmaz? Bana şimdi öyle diyor. Allah diyor, eğer arşın üzerindeyse o zaman Allah arşa muhtaç diyor. Ne gerek? Yani nereden çıktı bu şimdi? Bu senin eksik aklının doğurduğu nevi yanlış bir sonuç. Sen Allah hakkında konuşuyorsun. Onun bir benzerinin olmadığını söylüyorsun. Her şeyden gani olduğunu söylüyorsun. Tamam. Mı? Ondan sonra kalkıp arşının Allah'ın arşına muhtaç olduğunu ne yapıyorsun? İddia ediyorsun. Böyle bir saçmalık olmaz. İşte Şeyh Hulusi İbn-i diyor ki, bu tür yanlış zanlardan, fikirlerden akıl ne bulur? Korunur. Bunlar gerekmez. Aynı şekilde fit kelimesinde, bazıları tutunabilir. Fit sema. Fi içinde demek semada gökyüzü. Allah bu gök içinde gök Allah'ı kuşatıyor manasına gelir mi diye size bir soru yöneltse. Nasıl cevap verirsin Tekay? <gülüyor> fit daha, daha mı soralım daha. Ömer sorma kim soruyor bir <gülüyor> <gülüyor> Eğer birisi dese Fit sema, Manası göğün içini kaplıyor yani göğün, içinde. Gök, göğün içinde Allah göğün içindedir gök onu kapsıyor Çünkü fi içinde demek semada gök işte Allah'a Allah Tamam. Orta, fi her zaman içinde Evet. Olarak ne olarak kullanılır? Aynen. Üstünde Ala. Ala olarak da kullanılır. Yani burada fi sema yani ala sema. Ala sema ikinci bir cevap. Burada fi desek ki desek ki tamam fi fi manasında deza manasında ama sema ne manasında diyor? Müştekim manasında. Çünkü Arapçada sema yes mu sumu. Yükseklik. Yani Allah yukarıda manasındadır. Onun için senin aklına gelen o yanlış fikir burada bizi ne yapmaz? Bir yere sıkıştıramaz. Tamam arkadaşlar? Anladık mı? Cevap doğru mu? Enne semmatuz illu evtukullu. Ve hâzâ batıl bi icma elim vel imân. İşte bu. ilim ehli ve iman ehli tarafından onların icmasıyla bu batıldır. Böyle bir şey olamaz. Yani bu çürük fikirler, çürük akla gelen ee, düşünceler Allah'ın arşının üzerine istiva etmesi inkar edilemeli. فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْلَسِيَا كُرْس۪يهُ سَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ Düşünün allah Teala'nın kürsüsü yeri ve göğünü atmış. kuşatmış. Bakın şimdi. Aklen cevap verelim. Tabi nasıl destekli bir akli cevap. i̇bn Abbas diyor Allah'ın kürsüsü Allah'ın neyidir? Ayağını İki ayağını koyduğu Yerdir. Yani Allah'ın iki ayağını koyduğu yer kürsü. Kürsü Allah'a göre çok küçük bir şey yani. Ama bu kürsü gökyüzünü ve ne yapmış yeri? Kuşatmış. Kuşatmış. Yani bu astronotların, uzay bilimcilerin bakıp da ağızlarının açık kaldığı, işte atıyorum 5 milyar yıl önce yola çıkmış bir yıllığın henüz yeri ulaştığı, Büyük bir gezegenden bahsediyorsunuz. Yani 5 milyar yıl diyorum bakın. Şu anda biz 2 daha yani. Bir de milattan önce 3 bin olsa bunun 5 milyar. 5 milyar yıldan bahsediyor. Ya yani uçmuş kopmuş gelmiş bir yıldız düşünün. Geliyor. 5 milyar ve saniyede kaç bin kilometre hızla geliyor. Kim tamam. Işığı yani geliyor. var <gülüyor> ki işte bu 5 milyar önce kopmuş. İşte bahsediyorlar yani bu şekilde. Böyle büyük bir gezegen. Böyle bir büyük galaksi. Ama Allah'ın ayaklarını koyduğu kürsü bunların hepsini ne yapıyor? kuşatıyor. Şimdi sen nasıl olur da bu aklın senin eksik aklın şu kafanın üzerinde görmüş olduğun semanın Allah'ı kuşattığını nabaz, zanneder. Böyle bir zan şeytani bir zandır. Akıl bile bu zannı ne yapmakta? Desteklememekte, çürütmekte. Yani Allah'ın kürtüsü ayakları koyduğu yer olması hasebiyle Allah'a göre çok küçük bir şey olmasına rağmen kula göre bu çok büyük sonsuz gibi gözüken galaksi, gezegenler semavatı içine alıp kuşatan bir mahluk olan kürsü, böyleyken onu kuşatırken, nasıl olur da bu sema Allah'ı kuşatsın, kuşatabilsin? O halde allah Teala'nın yani sema tarafından kuşatıldığı, onun içinde olduğu zanlı, insanın aklına göre böyle gelecek bir zan, çürük bir zandır, şeytani bir fikir ve düşünedir. Allah-u gökleri ve yeri mahvolup helak olmaktan kurtarıp tutar. Yani bugün yeryüzü düşmüyorsa, yeryüzü mahvolup helak olmuyorsa, gökyüzü düşmüyorsa, onu tutan kimdir arkadaşlar? Allah'tır. Ayette böyle buyuruyor Allah'tan. Yani Allah tutuyor yani. Şu anda bu sistem, bu dengeyi Allah ne yapıyor? Tutuyor. وَيُوْسِكُ السَّمَاءَ اَنْ تَقَاءَ عَلَى الْاَرْضِ Semayı yeryüzüne düşmekten, düşmemesi için tutuyor. İlla bir izni, izni olmaksızın, izniyle. وَمِنْ اٰيَاتِي اَمْ تَقُومَ السَّمَاءُ Ve onun biz mişanesi, alameti, mucizesidir. ardu بِا <بِأَمْرِه> emri Allah'ın emriyle ayakta durur, yer ve gök. E bütün bunlara rağmen sen nasıl iddia edersin ki onun mahlukatından olan bir mahluk, evet insana göre çok büyük ama o sema, onu nasıl olsun ki ne yapsın? Kuşatsın. Diyoruz. Bunun dedikten sonra allah Teala'nın kullarına yakın olmasını alacağız. Kullarına Yakın olmasını aldıktan sonra allah Teala'nın kelam sıfatını tekrardan değineceğiz. Ondan sonra allah Teala'nın kelam sıfatı ve ahirete iman gelecek. Konular birazdan daha ne yapacak? Genişleyecek. Son olarak allah Teala nedir arkadaşlar? Kul, e, Kullarıyla beraber ve mümin kullarına yakındır. Bir de Allah'ın ne sıfatı var? Yakın olma sıfatı var. Hem arşın üzerinde hem de yakın. Hani demiştik ki geçen haftaki derslerde ne diyor aleyhissalâtu vesselâm sah sahabede اِرْبَعُوا عَلَىٰ اَنْصِفُكُمْ Ey insanlar kendinize acıyın ya yani bağırmayın ne bağırıyorsunuz yani sizi duymayan karşınızdaki bir sağır kör yok karşınıza siz diyor Allah'a siz duyan bir Allah'ın adını hitap ediyorsunuz ki o Allah diyor sizlere <gülüyor> devemizden bineğinizden binin boynundan daha nedir? Yakındır. Sonra sahabeden bazıları soruyorlar peygamber aleyhisselam'a. Fe ba'idun rabbuna fenunadihi. Rabbimiz uzakta ona uzakta mı bağıralım? Em qaribun fenunazihi. Yoksa yoksa bize yakın mı ona seslenelim? Ya yani Rabbimiz bizden çok mu uzak? Bağıralım ya diye. Ya da çok yakın hemen dilimizde de nunacihi ona böyle ya Rabb ya Rabbi diye böyle hatırlatalım mı? Hemen ayet iniyor. Feza <gülüyor> kullarım sana benden sorarlarsa fe inni qaribul uzibu da'veted da'i. Ben yakınım. Yakınım. Dua eden duasına icabet ederim diye ayet iniyor. Peki Allah'ın yakınlığı arkadaşlar buradaki Beraberliğinde olduğu gibi iki kısım mıdır yoksa sadece tek kısım o da kullarıyla yani mümin kullarıyla beraber yakındır mı bunu açıklamıştık daha önce derslerimizde tek çeşit demiş Allah'ın yakınlığı nedir arkadaşlar sadece mümin kullarına yakındır Şeyhülislamın temyinini yapmakta bunu tercih etmekte bunu da e, söyledikten sonra e, Şeyhülislamın temyinin şu sözüyle dersimizi bitiriyoruz diyor ki. Semad bükra <gülüyor> fi'l kitab zak sunne min qurbihi ve ma'iyetihi Kur'an'da ve sünnette zikredilen Allah'ın yakın olması ve kullarıyla beraber olması vasıfları la yunafi tazıt değildir, tert düşmez. Çelişmez, çatışmaz. Mimma zikra min ulûhihi ve qudriyeti, Allah'ın yukarılarda olduğuyla ve ulûhda, yükseklerde olduğuyla ne yapmak çelişkiye düşmez şey, çünkü Allah'ın bir benzeri misli yoktur. Bir kere bitti. Bunu baştan söyledik. Fi bütün sıfatlarında Allah'ın hiçbir sıfatında, onun sıfatla benzer hiçbir şey yoktur. fi o hem yüksektedir, hem de kullarına, mümin kullarına yakındır. Karibun fi hem de uluda da yüksektedir ve aynı şekilde kariktir, yakındır. Bunların arasında hiçbir çelişki yoktur. Yüce Rabbimizi bu şekilde kabul edip iman ederek zira peyirat dediğimiz gibi Kur'an, mütevâtir hadis, ümmetin icması, akıl ve fıtratın hepsi bu ne yapmakta? allah Teala'nın karşınızda iktira etmiş olduğunu, yukarıda olduğunu bize ses vermekte. Allah-u Teala'nın karşınızda iktira etmiş <gülüyor> olduğunu, yukarıda olduğunu bize ses vermekte. Ama bu aneceye mi soruyorlar bu Diyor ya, birine diyor <gülüyor> mektup yazdık, ben seninle beraber <gülüyor> önlemem Orada <gülüyor> canımın yanında bir <gülüyor> yer. destek tutmalı lazım Milyon eğer seversen. Altyazı M.K.